Boş, yaşam İçin teknoloji. Merhaba, AA'nın haberine göre Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kalitesinin tehlikeli seviyeye düşmesi nedeniyle 5 Kasım Salı gününe kadar eğitime ara verildi. Hindistan basındaki habere göre Delhi Eyalet Başkanı Arvind Kajwal yaptığı açıklamada Delhi'deki hava kirliliği seviyesi çok yükseldi. Bu nedenle 5 Kasım'a kadar şehrin okullarının kapalı kalınmasına Dedi. Şehrin adeta bir gaz odası haline geldiğine belirten Eyalet Başkanı, öğrencilerin hava kirliliğinden askeri düzeyde etkilenmesi için okul yönetimlerinden açık hava etkinliklerini ve spor faaliyetlerini 5 Kasım'a kadar durdurmalarını talep ettiğini belirtti. Eyalet Başbakanı halkın açık alanlarda spor yapmaması tavsiyesinde bulundu. Hava kirliliği seviyesi azalıncaya kadar bu duruma dikkat edilmesi gerektiğini de kaydetti. Çevre eyaletlerde yakılan anızlar nedeniyle başkentteki hava kirliliğinin iki katına çıktığı söyleniyor. Özel ve devlet okullarındaki öğrenciler re'de bu sabah maske dağıtıldı. Haryana ve Punjab eyaletlerine de yakılan anızlar, Işık Bayramı, Diwali Festivali sırasında yoğun olarak patlatılan havai fişekler ve yakılan kutlama ateşleri de buna eklenince Yeni Delhi'deki hava kalitesi çok düşük seviyelere indi. Dünya Sağlık Örgütü'nün geçen yıl yayınladığı verilere göre dünyada hava kirliliğinin en fazla olduğu 10 şehir Hindistan'da. Özel bir kurye şirketi vale bisiklet uygulamasını hayata geçirdi. Eylül ayında İstanbul Cadde Bostan'da pilot uygulamasına başlanan vale bisikletli kurye çevre dostu bir iş modeli olarak öne çıkıyor. Vale bisikletli kurye uygulamasının öncelikle İstanbul'da ve sonrasında diğer şehirlerde bisiklet kullanımı uygun bölgelerde yaygınlaşması hedefleniyor. Şirket bu vale bisikletli kurye uygulaması ile kısa mesafeli teslimatlarda bisiklette kurye kullanımı sayesinde hava kirliliğinin karbon ayak izini ve gürültüyü azaltmayı hedeflediğini söylüyor. Şirket aynı zamanda bisikletli kurye sayısını arttırarak hem trafikteki motorlu araç sayısını azaltacak hem de çevresel etkiyi daha aza indirecek. Science dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 1972'den beri 2,9 milyar kuş kayboldu, azaldı. Bu rakam insanlığın farklı kuş türlerini korumadaki büyük başarısızlığını gösteriyor. Araştırma ekibi Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 500'den fazla kuş türü için kuş popülasyonlarını izleme verilerini analiz etti. Göçmen kuşların hareketlerini toplayan sofistike meteoroloji radarlarına ait 10 yıllık verilerle de ek veri sağlandı. Araştırmacılar son 5 yılda bazı kuş türlerinin popülasyonunda önemli kazanımlar olduğunu ancak çoğunun yani yaklaşık 2,7 milyar 3,2 milyar arasında yani ortalama 2,9 milyar kuşun net nüfus kaybına uğramış durumda. Kuzey Ormanları savunmasını aktardığına göre yok olan bu 2,9 milyar kuşunun çoğu Amerika'ya özgü kuşlar. Bu türlerden sadece ikisi sığırcık ve serçe Kaybedilen net nüfus kaybının %15'ini oluşturuyor. Meralarda yaşayan kuşlar hızla artan tarımın etkisiyle birlikte en sert şekilde etkilenen türlerden. Habitat alanlarının tıraşlanıp tarıma açılması ve pestisit uygulaması gibi kimyasallar yüzünden hem böcekler hem de kuşlar ilaçlı tohumlar nedeniyle etkileniyor. Bu çalışmadaki bilim insanları Otlaklarda bulunan kuş türlerinin %74'ünün azaldığını ve 700 milyon kuşun buradan kaybolduğunu tespit etti. Kuşlar hava kirliliği, rüzgar türbinleri, gökdelenler, uçaklar, pes kullanımı ve benzeri görülmemiş düzeyde habitat kaybı yüzünden büyük zarara uğruyor, nüfus kaybı yaşıyor. Kuzey Amerika'dan bir başka haberle devam edelim. Kuzey Dakota'daki Keystone bir boru hattının bir kısmının yaklaşık 9.120 varil Petrol yani 1 milyon 449.964 litre sızıntı yaptığı tespit edildikten sonra kapandığı söylendi. Şirket petrol sızıntısının Edinburgh'un hemen kuzeyinde, İngiltere'nin kuzey kesiminde keşfedildiğini ve yaklaşık 2.900 metrekarelik arazi etkilediğini belirtti. şirket basın bir düşüş tespit edildiğini ve boru hattının derhal kapatıldığını söyledi. Şirket yöneticisi hava, su ve yaban hayatını yakından takip ediyoruz. Rapor edilmiş herhangi bir yaralanma veya etkilenen yaban hayatı olmadı dese de Kuzey Dakota çevresel kalite departmanı sızıntının sulak bir alana etkilediğini söyledi ve olayın takipçisi olduklarını belirttiler. Boru hatları aylarca süren protestolara yol açmıştı ve 2017 yılındaki sızıntıda Güney Dakota 795 bin litre petrolle ile doğayı kirletmişti. Protestolara... 10.000'in üzerinde insan katılmış ancak insanlara rağmen ve kamu iradesine karşı devlet insan ve doğa haklarını ihlal ederek projeye devam etmişti. Kamunun iradesinin dinlenmesi gerektiğine dair bir kez daha görüyoruz bu olayları ve olgularda kendini gösterdi. İspanya hükümeti tarafından yapılan bir açıklamada Başbakan Pedro Sanchez'in Madrid'de COP25 iklim zirvesine ev sahipliği yapmak için gerekenleri yapmaya hazır olduğu ifade edildi. Şili Devlet Başkanı Sebastián Piñera Sanchez'in iklim zirvesinin önceden planlandığı gibi 2-13 Aralık tarihleri arasında ama bu sefer Madrid'de düzenlenmesini teklif ettiğini söyledi. Piñera COP25 iklim zirvesine ev sahipliği yapamayacaklarına geçtiğimiz çarşamba günü açıklamıştı ama artık Madrid'de olacak. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.